Evet, de İbrahim Peygamber'in bize kısa kısa anıttı. oğlu İsmail'i kesmeye yatırmış. Mekke'de bir yerde bundan üç binse evet. Sonra bir kuş gelmiş onun yerine. Allah rahatsızlarına i̇şte bunu böyle de bak böyle diye. Evet böyle. E, bana ne ya? Bana ne bunda? Dört binse şey. öyle birisi kalkmış oğlunu kesmeye. Onun yerine bir kuş kesmiş orada. Bunu bana ne atıyorsun yani? Dese. Ne cevap veriyor Müslümanlar? Bir misalini vereceğim şimdi. Bu bir misal misalini de olur. İşte Müslümanların geri kalmasının sebeplerinin bir tanesi direkt bana alıyor. Fakat Allah'ı subhaneye ne dedik istiyor? Ne yapmamız lazım gelir? Söylediği halde ona hiç elini vurmuyor. Kılıç olarak okuyor ona. Onda kalıyor. Allah emrinde İbrahim peygamber gibi olacaksın baba itaatta. Allah'ın emrine itaatta İbrahim peygamber gibi olabilirsin. Allah onu gösteriyor sana. Oğlunu birer teref kesmeyi yatırırdı. Babana da İsmail gibi teslim olacaksın. Baba istediğini yap bana demiş. Ben sabirlerinden bulundum. Bunu gösteriyor şimdi. İslam'da böyle olacak. Yani her baba İbrahim mevi gibi evladının kurbanı hazır olacak. Evlat da böyle isyan Babalı Babanı kezeceği de bir senaryi uzatacak. Onu gösteriyor şimdi. Onun üzerine böyle olur. İş böyle olunca... Allah onlara ikram edecek işte. Koç geliyor o. Buraya girmiyor Müslümanlar. Bunu anlatıyor hikayelere. Kritik de girmiyor da Sonra bu kişi geliyor yatıyor uyuyor. Onu ters almıyor zaten. Bayramın birinci gün hoca bulamamış bir kıssayı. Dördüncü günü bir savaş çıkmış. Ağlıyor. Hoca öndermiş, o gün demiş. Bayramın lüvaaz etir Hala tesirle ağlıyor. Ama neye ağlıyorsun? Hoca kızmış. Tamam. Neye ağlamayayım demiş. Bir kadın demiş. Kısırı kesmeyi yatırdın. Şam'da. Eee Yer titredi, yerli keçi çıktı demiş. <gülüyor> Ahtar olsun. Var bunun üzerinde. Şam değil Mekke, kadın değil İbrahim Aleyhisselam, kız değil İsmail Peygamber. Keçi değil koç. <gülüyor> <gülüyor> Yerlenici vardı, gökte gindi. E bunu da ters almıyorum öyle. Yani şimdi, şimdi şey soruyorum. Eğer sen benim yaptığı dersten, dersten bir şey anladın mısın? Eğer senin dersten bir şey anladın mısın? Bunun çaresini bulacaksın. Köpekler gibi seni sağlık obaya Benim Efendim işte asa var asa, birine vurursun, ikisine vurursun. Beş tane kemika, altına göğü var, senin taraflarca birine vurursun. Taç atarım, daha bir bak bak, okuduğun ayetlerin, hadislerin mağarasını anlamamışsın. Okumunun geçmiş, hafız olmasa, hoca olmasa varlar. Semele, meyvesi yok, meyvesi yok. Söyleyeyim, nasıl icat ediyor beni gönderiyor? Bir işade vermesin de, bir işade vermesin de, bir işade vermesin bir ya Allah saman, 80 oldu bir şey. Oğlum demiş öyle bir şey oldu da köpekler bakı sana öyle öğrendik ama 80 senedir var ya ama farkına değilsin. Böyle bir şey olduğu vakit böyle bir hadise yaklaştığında oraya köpekler çıkıyor mu? Sakın lan köpeklerin alışmaya kalkma taşlar sofralama. çobana bağıracaksın. Çoban! Dedim çobanlardan çıkar, kara başlarlar, köpekler, köpekler. Ama ya ne yapıyorsun Sen yarın halkı irşade kalkacaksin, bir takım bu zalimler sana müsaad olacak. Ondan uğraşmak kalkarsa, başın bir kurtulmaz diye kameraya gelmez. Zalimler Allah'ın subhanehu ve teâlâ hazretleri köpekleridir. Böyle olunca sen köpeğin uğraşma, köpeklerin sahibine çağır Allah'a de, Allah'a çağır. Allah'a da dur. Kanı basın, marabasın, zalimleri kurtarın, Allah. götürün, Allah'a da şey kurtarırsın. Hadi sizi icaret ediyoruz. Allah'a da Allah süsliyorum. İlla el-Fatiha.